Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain ve ala Kardeşlerim Sağlık iman sahibi kimselerin sıfatlarının sekizincisi onların Allah için ihlaslı olmalarıdır. Onlar dinlerini sadece Allah'a tahsis ederler. Sadece Allah'a ibadet ederler. Kim olursa olsun başka hiç kimseyi ona hafta koşmazlar niyetlerine her türlü şirk, gösteriş ve ya ile hevaye ve kötülüğü emreden nefse uymak yerinden arınmış olarak sadece Allah'ın rızasını almaya gayret ederler. Çünkü ibadet edilmeye ve itaat edilmeye sadece Allahu Teala layıktır. Dini sadece Allah'a tahsis etmek, iman sahiplerine göre iki önemli şeyle ayakta durur ki bunların her amelde mutlaka bulunması gerekir. Altıncı saygıda tekrar edeyim. Her amelde mutlaka bu iki şartın bulunması gerekir. Yoksa o amel Allah tarafından kabul edilmez. İki şarttan birincisi yapılan amelin sadece Allah'ın vecih için, Allah rızası için olması, yani eksiksiz bir ihlas olması. İkincisi ise yapılan amelin Allah'ın koyduğu şeriata uygun olması, yani şünnetin mutabiatın gerçekleşmesidir. Peki bu şartlar nelerdir? Kardeşlerim, amellerin birinci kabul şartı olan ihlas Zahirde de batında da kulun amelinin doğru, düzgün olmasıdır. Ki ihlas kalbi bir ameldir. Ve kul ile Rabbi dışında hiç kimse ondan haberdar olmaz. Ve ihlas, ibadetin esası ve ruhudur. Amelin kabul edilmesi ve reddedilmesine bir ölçüdür. Sevap veya ceza tahakkuk etmesine de bir ölçüdür. Aynı zamanda bütün çeşitleri şirkin dışında ihlas en büyük garantidir. İhlas ile zorluklar, meşakkatler nefse kolaylaşır. İhlasın devamıyla kul nefsini cin ve insan şeytanlarının tasallutundan ve onların vesveselerinden koruma altına alır, güvenceye alır. Kul, ihlas ile Allah'ın rızasına ve ebedilik cennetine ve devamlı nimetlere kavuşur, ulaşır. İhlasın manası kardeşlerim, kulun ibadetten hepsinde gerek kabili olsun, gerek fiille yapılan ibadetler olsun gerek zahir gözüken ibadetler olsun, gerek batın gizli ibadetler olsun, kulun bütün ibadetleriyle her kim olursa olsun Allah'ın dışından birilerinin değil de sadece allah Teala'yı kastetmesidir, ona yönelmesidir ve ahiret yurdunu kastetmesidir. Yaptığı işte Allah'ın rızasını kazanmak ve ahiret yurdunu elde etmeyi kastetmesidir. İşte bu durumda ibadet sadece Allah'ın veçhine, Allah'ın rızasına hayı olur. Allah azze ve celle yüce kitabında sözde ve fiilde ihlaslı olmayı emretmiş ve onlarda şirk ve riyaya düşmekten sakındırmıştır. Ki bu usta şöyle buyurmakta. Beyne suresi 5. ayette ve ma'miru illa li'abudullah mukhlisin lehu'd dinu hunafe ve وَيُقِيمُ ve yu'tuzzekata ve zalike dinul qayyim. Onları ancak Dini sadece Allah'a has kılarak ve hanifler olarak ona ibadet etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu ki sağlam dinde budur. Araf suresi 29. ayette şöyle buyurmakta Allah-u Teala. Rabbi اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ وَاَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ اِمْ لَكُلَّ مَسْجِدِ وَالْقُوهُ مُخْلَسِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا عَبَدَأُكُمْ تَعُودُونَ De ki Rabbim kısıt adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Dini yalnız Allah'a has kılarak ona yanvarın. İlk seferiniz yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Gafir suresi 65. ayette şöyle buyurmakta <gülüyor> <gülüyor> O haydır. Hayat sahibidir. Hayatın sahibidir. Ondan başka hak mağbut yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak ona ibadet eden dualın hamt alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Nisa suresinin 125. ayetle şöyle buyurmakta: <Sessizlik> "Ve men ehsenu dinen mimmen esleme ve lillahi ve huwa muhsinu vettabaa millet Ibrahimi hanifa ettehaddallahu Ibrahima halila." Muhsinlerden, iyilik yapanlardan olarak yüzünü Allah'a teslim eden kimseden ve Allahı birleyen Hanif İbrahim'in milletine dinle tabi olan kimseden din olarak daha güzel kim vardır ki Allah İbrahim'i Halil yakın dost edinmiştir. Nisa suresi 146. ayette ise şöyle buyurmakta: Rabbimiz ve Teala, illa alâdînât ve aslâhu ve âtsemâ bilâh ve ve Ancak tabe edenler hallerini düzeltenler Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini yani ibadetlerini sadece onun için yapanlar başka işte bunlar gerçekten müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere yakında büyük bir mükafat verecektir. Kehf suresi 110. ayette ise şöyle buyurmaktadır Allah Teala: Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennem ma ilahukum ilahu vahid. Faman kana yercu niqa rabbih felyamel amelan salihan ve la yushrik bi ibadeti De ki ben sadece sizin gibi bir beşer bir insanım. Ancak bana ilahınızın sadece bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa Salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ona koşmasın. Zümer suresi 65. ayette şöyle buyurmakta وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ve الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ اَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ khasirin." Yemin olsun ki sana da, senden önceki nebilere de şu vah yorulmuştur. Dikkat et, şirke düşersen yaptığın bütün işler boşa gider ve seni ahirette kaybedenlerden olursun. Bu hususla ilgili son ayette ise En'am suresi 88. ayette Şöyle buyuruyor Allah Teala: "Zalike hudal lahi min anhum İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini ona iletir, ulaştırır. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi. Kardeşlerim burada çok önemli bir hususun aklında çizilmekte. Şirk Evet bütün Müslümanlar şirki kötü görürler, reddederler ve kendilerine yakıştırmazlar. Ancak şirkin ne olduğunu iyi bilmek, ihlasın ne olduğunu iyi kavramak ve dinde şeriat yapılmayan şeylerle Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyoruz diye araya vesileler, aracılar koymamak gerektiğini iyi kavramak gerekiyor. Bu usta dikkat edelim. Kardeşlerim ibadetlerin kabul şartlarından birincisi ihlas idi, ikincisi ise şeriata muafık olur demiştik. O nedir? O ise Allah'a ibadetlerin sadece Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle şeriat yaptığı şeylerle olmasıdır. Bu ise ibadetin vaktinde ve beyan edilen sıfatlarına Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği ve emrettiği şeylere muvafık olmasını içerir ihtiva eder. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği öğrettiği şeylerde ne bir ziyade yapılabilir ne de noksanlık yapılabilir. Bu durumda o şeriatı muvaffak olma sıfatından çıkar. Şeriatı muvaffakat küçük olsun büyük olsun her hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmeyi, uyumayı ve onun şeriat yaptığı şeylerle Allah azze ve celle'ye ibadet etmeyi, onun emrettiği şeylere itaat etmeyi, onun haber verdiği şeyleri tasdik etmeyi gerektirir ki işte bu durumda ibadet mekan ve zaman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği şeylere muvafık olur. Her durumda onun emrettiği şeylere riayet etmek, onun nehyettiği ve sakındırdığı şeylerden içtenam edip sakınmak gerektiği bu şeriata muvafakatın içindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dışından birilerinin hükümlerine muhakeme olmamak, müracaat etmemek ve onun hükümlerine razı olmak gerekir. Bu hususta Rabbimiz tebarek ve teala Haşr Suresi, 7. ayeti şöyle buyurmaktadır. وَمَا أَعْتَاءُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ مَنْهُ فَانْتَهُوهُ وَتَّقُوا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهُ شَدِيدُ وَقَعَبُ Resul size her neyi verirse onu alın ve sizi neyden nehyeder, sakındırır, resaplarsa ondan da uzak durun ve Allah'tan sakının. Muhakkak ki Allah cezası şedid olandır. Kardeşlerim, ayetin başıyla ayetin sonu böyle uyum içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği getirdiği her ne varsa onu almak, nehyetti şeylerden uzak durmak ve bu şekilde takva sahibi olmak emrediliyor ve devamında da Allah'ın cezası şiddet diye ikaz ediliyor. Yani bu işi yapmayanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğiyle yetinmeyenler, onu almayanlar, ona uymayanlar, nehyetti şeylerden sakınmayanlar ve takva sahibi olamazlar ve cezası şiddet Allah'ın cezasına müstahil olurlar. İhtiaz var. Bunu dikkat etmek lazım. Hakeza Nisa suresi 80. ayette Allahu Teala buyuruyor ki Alemlerin Rabbi Allah Teala "Men -e ita Allah. Her kim Resul'e itaat ederse elbette ki o Allah'a itaat etmiş olur. Buyurularak Resul'ünün dinleki konumunu yüceltiyor, yükseltiyor ve ona itibayı bize mutlak ve kesin olarak emrediyor. Bu hususla dair olmak üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'de gelen bir hadisi var. Buyuruyor ki: "Men ahdefe fi emrina haza ma leyse Her kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şeyi ihtaz eder, ortaya çıkartırsa o reddedilmiştir. Herkese buna yakın lafızlarla İmam Müslim'in sahinde gelen bir hadiste Men amele neyse aleyhi emruna fe ve raddun Yani her kim hakkında bizim emrimiz olmayan bir iş işlerse o reddedilecektir buyuruyor. Evet bu iki hadiste Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlak olarak ayetlerde gelen şekliyle kendisine itibar edilmesi ve kendisine getirdiği şeye tabi olması ona ekleme veya noksanlık yapma hakkının bulunmadığını beyan ediyor. Mutlaka Allah'a ibadet, kulluk hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri nedir, yaptığı iş nedir, sünneti nedir ona bakmak ondan ne ziyadeleştirme ne de azaltma hakkı olduğunu kendine bulmak gerekir. Onu nasıl buyurmuşsa, hangi ölçülerde hangi vakitlerde ne şekliyle bir ölçü koymuşsa ona riayet etmek aslılandır. Gene bu usta dairman Müslüm'ün sahihinde 867 numaralı gelen bir hadiste şöyle buyurmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve inna hayral hadisi kitabullah. Elbetteki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Ve hayran hediye hediy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yolların en hayırlısı Muhammedin aleyhisselam'ın yoludur. Ve şerrü'l umuri muhtefatuha. Ve işlerin en şerlisi, en kötüsü ise sonradan izah edilen uydurulanlardır. Ve kulle bid'atin dalale ve her bid'at sonradan ortaya çıkartılan her da dalalettir, sapıklattır buyuruyor. Öyleyse kardeşlerim, kulun Rabbine yaptığı ibadetlerde bu iki şarttan herhangi birisi eksilirse, onun ibadeti sahih olmaz, geçerli olmaz. Çünkü ibadetten ihlas yoksun kalırsa bu riya olur. Bu ibadet, riya karışmış bir ibadet olur. Ve bu ise küçük şirktir. İbadetten şeriata mutabaat yani sünnete uygunluk çıkartılır. İbadetten sünnete uygunluk yoksun kalırsa o durumda da bu reddedilmiş bir bidat olur. Öyleyse kardeşlerim, buraya kadar gördüğümüz şeylerden şu dersi çıkarttık. İbadetlerimizin kabul edilmesi için birinci şart bunda sadece Allahu Teala'nın vecihi ve ahiret yurdu gözetilecek. İbadette ihlas sağlanacak ve hiçbir şekilde Allah'a Eş koşma gerek büyük gerek küçük şirciyatının hiçbir şey ibadete girdirilmeyecek. İkinci şart olarak da yaptığımız iş, iş mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine veya yasağına veya teşvikine tavsiyesine uygun olacak. O ölçülere riayet edilecek. Kardeşlerim iman sahipleri salih ameller işlerken bile bu amellerine Allah korkusunu arkadaş yaparlar. Amelleri karşılığında hiç kimseden karşılık ve teşekkür de beklemezler. Buna dair Rabbimiz Tebarek ve Teala İnsan Suresi 8 ile 11. ayetleri şöyle buyurmakta: "Ve yut'imûne ta'amaleh bihi miskine ve yetime ve esira. Umme sevmelen ramen miskini yani fakiri yetimi ve esiri doyururlar. İnne ma nut'imukum li vechillahi laa nuridu minkum cezaa ve laa şukura." Ve şöyle derler. Biz size sadece Allah'ın ve için, Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa size bir karşılık istemiyoruz ve bir teşekkür de beklemiyoruz. اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَنْ أَبُوْسَنَا قَمْتَر۪يرًا Muhakkak ki bizler yüzleri ekşiten asık suratlı o günde Rabbimizin gazabından korkarız derler. فَبَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةَ surura. Allah da onları o günün felaketinden korur. Onların yüzlerine nur, gönüllerine sürur, bahşeder. Allah Azze ve Celle bizleri ibadetlerinde kabul şart olan iki hususu, ihlası ve şeriata mutabatı nasip eylesin, kolaylaştırsın. Bizleri ibadetleri makbul kullarından kılsın. Ve bizleri o günün felaketinden koruyup, yüzlerine nur, gönüllerine surur bahşettiği mutlaki kullarına kısım. اقول غَبْلِي هَذَا استَعْفِرُ اللّٰهِ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَوَلَى السَّائِرَ الْمُؤْمَنِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبِهِ حَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللّٰهِ الْلٰهِ الْلٰهِ الْلٰهِ اِسْتَعْفِرُ وَالْتُوبُ الْلَٰهِ الْلٰهِ ال